Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. <gülüyor> <gülüyor> Evvel O'dur. Ahir O. Zahir O'dur. Batın O. O her şeyi hakkıyla bilir.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 وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الأمور. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar. يُولِجُوا الْلَيْلَ فِي الْنَهَارِ وَيُولِجُوا الْنَهَارَ فِي الْلَيلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاكَ السُّدُونَ Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. Âminû billahi ve rasûlihî ve anfikû mimmâ ja'lekûm mustakhletînâ fîh. Fellezîne âmenû minkum ve anfakû lehum acrûm.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 Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır. Yüme ter al müminin ve müminat yasganuru, bin aydihim ve beymanihim. Busrakumü yüme cennet tejri min tepti hal anhar, fiha.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 İşte en büyük başarı ve mutluluk budur. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اُنْضُرُونَا اُنْضُرُونَا دُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيت أعجب الففر نباته، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يكون حطاماً.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 müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet. Dünya hayatı bir aldanma metağından başka bir şey değildir. Sabiqu ila mağfiretim mir rabbikum ve cennetin arduha ka ardu's samai vel ard. Üddet lillezina amenu billahi ve rusulihi.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 Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Ma asaba min musibetin fil-aqdi ve la fi anfusikum illa fi kitab. Illa fi kitab min qabl an nadraha. In zalika ala'llahi yasin.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 ورهبان يتنبأ دعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون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 Yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah gafur ve Rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Li an ya'lama ehlü'l-kitâbi en la yakdirûna alâ şey'in min fadlillâh ve enel fadlu biyedi'llâhi yu'tîhi men